să-n spuni n-ai-co când sevii să mai șoară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 Oy popi daha oy popi daha izlenenki, брала вона вибирала брала тонкий подавала тонкий подавала Tam Vasılkı sino Tam Vasılkı sino kosisit Tüngki gulos perenosit Tüngki gulos Dozvolmam o vdoğu bratı. Dozvolmam o vdoğu bratı. Vdoğu bude şanuvatı, vdoğu Ne dozvolu vdoğu ne голову вдову брати вдовав мне чарувати вдовав мне чарувати чарувала мужа своего чарувала Шей чарує сина мо, Шей чарує сина мо. Ой, попид, дай зелененький. Bra lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav lav 94.9'da Tabii ki açık radyoda Evet e, Geçen hafta Plansız bir e, Tekrar yapmak Durumunda kaldım 15 gün önceki programımızı Yeniden e, Sizlere dinlettim Ama Bu hafta canlı olarak sizlerleyim Ve geçen hafta yapamadığım programımı e, Bu hafta yapabileceğim Ve Ukrayna'da dolaşacağız ee, Ukrayna'da dolaşmamızın nedeni son olup bitenler e, sayılmaz. Çünkü Ukrayna benim her zaman e, ilgilendiğim müzik coğrafyası alanına e, giriyor. Her ne kadar doğrudan Balkan coğrafyasıyla bağlantısı olmasa bile e, sonuçta hemen Karpatların diğer tarafı e, Romanya, Macaristan, e, Slovakya bunlar e, sonuçta benim hep Uğradığım bölgeler. Bugün de aslında aylardır yapmak istediğim bir programı yapmış oluyorum. Ukrayna'da olup bitenlere dair çok fazla bir şey söylemeye uygun bulmuyorum. Çünkü konunun pek içinde olmadığımızı düşünüyorum. Çok fazla bilmediğimizi düşünüyorum. Bir takım sol radyolar ya da sol çevreler Ukrayna'da olup bitenleri... Ee, neonazi yükselişi gibi son derece sığ, temelsiz e, yaklaşımlarla değerlendirmeye çalışıyorlar. Onlara indirgemeye çalışıyorlar. Olayın bu kadar basit olmadığını biliyoruz. Ama diğer taraftan, e, diğer tarafta da e, Rusya ve Putin var. Onun için de herhalde e, dinleyicilerimiz arasında güzel şeyler düşünen ve söyleyen pek yoktur. Peki. Başka bir paradigma tabi Kırım Tatarları bir ay içinde iki ay içinde ülke değiştirmiş oldular. Ee, önceden aldığım duyumlar çerçevesinde 90'lardan sonra işte Kırım Tatarları'nın yeniden e, Özbekistan'dan başta olmak üzere gelip e, Kırım'a yerleşme izni çıktıktan sonra e, Ukraynalılarla çok ciddi bir sıkıntı ...yaşanmadığını biliyorum. Hani devlet sonuçta e, ...Kırım Özerk bölgesinde Tatarların e, kendi dillerini, televizyonlarını, radyolarını kurma hakları var, kendi kültürlerini bir şekilde yaşatıyorlar. Hani çok çok temel bir sıkıntı, e, özellikle Eski Sovyetler Birliği zamanındaki sıkıntıların e, çoktan aşıldığını e, düşünüyorum. Tabii ekonomik sıkıntılar her zaman var. Dolayısıyla Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili e, çok kesin düşünceler ve tutumlar almak e, burada İstanbul'da bu bilgisizlik koşullarında oldukça güç. Yani bu konuyu kapatmış oluyorum böylece. Yani olup bitenlerle bir ilgisi yok bugünkü seçimimin. E, Alina İvas çok önemli bir şarkıcı. Az bilinen ama Kanımca. Çok önemli bir şarkıcı. Ee, Ukrayna'daki ve Rusya'daki müzik geleneğinin e, disiplinli yüksek seviyesi içinde e, az sayıda albüm yapmış ama e, bence ya, önemli bir e, ses getirmiş. Ciddi şarkıcılardan birisi. Aslında tiyatrocu diyelim. E, şarkıcılık ikinci mesleği. Hatta ee, televizyonculuk diyelim yani ilk mesleğine yıllarca tiyatro yaptıktan sonra televizyon yapımcılığı, televizyon program dairesi yönetmenliği gibi e, bir takım işler yapmış. Aslında disiplinler arası e, duruşu olan bir sanatçı. E, şarkıcılık da yine bu disiplinlerin yalnızca birisi pek çok konuyla e, ilgilenmiş. Matematikçilik dahil olmak üzere. Daha neler çıkacak diyeceksiniz ama öyle bir insan. E, biyografisi hakikaten oldukça zengin. Alina İvaz'ın e, 2012 yılında yaptığı e, Motanka adlı bir albüm var elimizde. Motanka e, Ukrayna geleneğinde e, ki özellikle doğuda sanıyorum daha yaygın ki bugünkü müziğinde büyük oranda Doğu Ukrayna'dan ee, ...geldiğini düşünüyorum. Belki de... E, ...Rusya konuşan azınlığa dahil biri... ...tam olarak bilemiyorum. Alina İvaz'ın... Ee, ...yani Ukrayna'nın doğusu ve... ...Rus müziğinin e, etkilerini... ...daha çok görüyoruz. Batı Ukrayna... E, ...tınırları daha az bu albümde. Bense şimdiye kadar ağırlıklı olarak size... Batı Ukrayna Karpatlar'a yakın bölgenin müziğini daha çok çaldım. O bakımdan da bir farklılık olmuş oluyor. E, biyografisinin detayına girmeden bir şarkı daha dinledeceğim. 3 e, dörtlük bir şarkı. E, bugün ne yazık ki e, Ukrayna dilindeki şarkı başlıklarını çevirtip size e, sunma olanağım olmadı. Oldukça giriş bir e, sorun çünkü bu. Bu sorunu bu hafta aşamadık. Ee, Alina İvaz'ı dinliyoruz. Что ты можае? Заграй Старий, заграй як грав, полисий. Бо давній не Мені не Мені Ура, нешню прошу, заграй мені, цигане старий, оттотя. Дуже прошу, заграй мені, цигане bugün Ukrayna'dayız ve Alina İvas'ı dinlemeye başladık. Ee, çok duygulu, çok güçlü bir e, müzik yapıyor. Alina İvas. Ve tabi albümün düzenlemeleri yapan, düzenlemelerini yapan Leonid Morozov'dan bahsetmek gerekir. Ee, yerel temaları Tabii ki duyuyoruz. Halk müziği bunlar. Ee, daha şehir kökenli halk müziği olduğunu düşünüyorum. Ee, ancak Disiplinler arası zaman zaman modern göndermeler de yapan bir düzenleme anlayışıyla e, albüm kaydedilmiş. Son derece renkli, duygulu, güzel bir albüm. E, Alina Iwas'ın Ukrayna geleneğini, geleneğindeki Bez Bebekleri anlattığı Motanka albümü bugün e, konu edindiğimiz albüm. Motankı bez bebek, yani çok renkli bez bebeklere verilen isim, ee, özellikle kadınların hayatında önemli bir yere olduğunu biliyoruz bu bebeklerin ee, bir e, el sanatı e, kategorisi söz konusu. E, tam da bugünlerde Google'un e, Ukrayna Geceleri ya da işte akşam toplantıları diye bildiğimiz e, meşhur eserini okumaktaydım ve Ukrayna halkının günlük hayatına dair e, bir takım e, batıl inançlarına dair, komik yaşantılarına dair çok hoş hikayeler var orada. E, bez bebeklere rastlamadım ama illaki önemli bir gelenekmiş bu bez bebekler, motanka geleneği. Evet bir şarkı daha dinleyelim. E, ondan sonra biyografisine girelim yavaş yavaş. E, bu canlı bir şarkı. За нашим стодолом видно чуже село За нашим стодолом видно чуже село Та наше село, що вечночу Oynasın ya, mam çok ne olacak, ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Я хочу, віддай мені, мені За кого я хочу. Хоч не буде би не буде любити, нікому не скажу. Хоч не буде би не буде любити, нікому не скажу. Я хотіла видала нямамця за кого я хотіла що мила гайка шейся зливала що мела на гайка шейся зливала біле тіло по чорнило біле тіло по чорнило матей це не взнала біле тіло по чорнило біле тіло по В ночь чуже село Evet bu sıra dışı düzenlemeyi dinledik. Ee, Ukraynalı şarkıcı Alina Ivas'in "Motanka" adlı albümünden. Ee, biyografisinde doğum gününü bile yazmış. Ee, Alina Ivas, 14 Haziran 1967'de e, doğmuş. Nerede? Lviv şehrinde Ukrayna'da doğmuş. Orada yetişmiş ee, ve eğitimini orada e, eğitimini orada başlamış. Önce matematik okumuş, ardındansa drama. Daha sonra Kazan'a, Tataristan'ın başkenti Kazan'a geçmiş ve üniversiteyi orada okuma başlamış. Rus filolojisi çalışmış. Buradan da tabii yani eski Sovyetler Birliği ortamında bu tip koca bir ülkede şehir değiştirmeler bol bol karşımıza çıkıyordu. İşte Kazan'da Rus dili edebiyatı okumuş. Buradan da yani yalnızca bir sezgi Doğu Ukrayna'da Rusça konuşan halka ait olabileceği ihtimali önüme çıkıyor. Alina İvaz'ın. Kazan'da aynı zamanda drama okuduğu için daha önceden Bolşoy tiyatrosunun Kazan Şubesi'nde Aktörist olarak çalışmaya başlamış, üniversite okurken e, müzik tabi hep hayatında önemliymiş ama sıradan bir şarkıcı olarak nitelendiriyor kendisini. Gitar çalmaya başlamış gençlik yıllarında ve e, üç kez e, ulusal drama yarışmasında birinci olmuş e, yarışmasında e, yarışmasını kazanmış üç defa e, yani aktöriliği oldukça. Öne çıkmış bir şarkıcı 1997'den beri de Başlayarak diye daha doğrusu Kazan e, Televizyonunda çeşitli görevlerde bulunmuş Yöneticilikler Program e, koordinatörlüğü Program yapımcılığı Gibi çeşitli işler yapmış 2005'te ise Moskova'ya taşınmış e, Ve artık Moskova'da yaşıyor öyle anlıyoruz Müzik hayatını özetlemeden önce isterseniz bir şarkı daha dinleyelim. Albümün açılış parçasını dinleyelim. Motanka albümünün 2012 tarihli Motanka albümünün açılış parçasını dinliyoruz. Ve yine şarkıcımız Alina İvaz. Kadı yıvka temnym gajem taj žalibno pılaçem Molo'da yıvka yıvka kadı yıvka pılaçem Ne pıskayem me mati Дала воду. Чашку mi Evet Alina vazı dinlemeye devam edeceğiz Ukraynadayız. E, bin, artık Ali Nawaz'ın müzik yaşamını özetlemeye geldi sıra. Dediğim gibi amatör bir şarkıcı olarak hep müzik yapmış, e, gitar çalmayı öğrenmiş gençliğinde. E, 1995'ten özür dilerim hemen e, toparlıyorum. Moskova'ya taşındığını söylemiştim zaten e, Kazan'dan. 1995'ten 2000 2001'e kadar Simçaekklamerben de e, kazanda faaliyetlerini sürtüren e, simçekklamerben de Solist olarak çalışmış e, bundan sonraki açıklamalarında da duyacağız Aslında Yahudi kültürüyle ve Yahudi müzik geleneğiyle yakın bir ilgisi var Belki de hani çok önemli değil Tabii ki e, bu disiplinler arası çalışan sanatçının hani tam olarak kökenini e, algılamaya çalışıyorum. Belki de Yahudi kökenli bir e, şarkıcı. E, müzikal ipuçları bunu gösteriyor aslında. Şimdi Simcha Klezmer Band'in solisti olarak Feigele adlı bir e, albüm yayınlamış. Arkasından 2000'den 2005'e kadar da e, bir vokal dörtlüsünde şarkı söylemiş topluluğun ismi. Aşkenazim. Aşkenazim topluluğunda şarkı söylemiş 2005'e kadar. 2005'ten sonra da Jewish Song adlı başka bir toplulukta e, yer almış. 2009'da e, Ivan Lebedevle Top und Nacht yani Gece ve Siz ya da Gece ve Sabah galiba e, adlı bir e, albüm kaydetmiş. Son olarak da 2012'de e, bu Motanka adlı albümü kaydetmiş düzenlemelerini de daha önce söylediğim gibi e, Leonid Morozov adlı son derece önemli bir müzisyen yani Türkiye'de tabii ki bilinmiyordur e, kendine özgü son derece sıcak düzenlemeler olan bir e, sanatçı gerçekleştirmiş diyelim ve bir wystad dinleyelim Alina Iwas'dan. Teren çiğdem, a çiğdem çiğdem Молода дівчина та криселечко сад у краю кінця і ще очі не дрімали а вже сходить де те спати де споїхав ми миленький іншої шукати де споїхав İzlediğiniz için yo... Evet, Alina dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi neşeli bir şarkımız var sırada. Ayna, ayna hori tam oyna, oyna, hori tam Apo, pidgoroyu yaram dalenoyu, kozak iye hey dalenoyu, hey, hey, şirako yu kozak iye do, poppe poppe redu Doroshenko, do poppe poppe do do redu А вдась воєвись, скорізь, скозаборись, як хороше нікого. Гей, а долиною, Запрями меня в женку на тётён Bir daha ne öbür ne öbür Ukrayna halkının neşesini e, dinledik. Alina Ivasi iki şarkıda, iki duygulu şarkıda dinlemeye devam edeceğiz. <Sessizlik> Oh. Sevgili dostlar, Tunan'ın bir yanında bugün Ukraynalı şarkıcı, e, aktörst Alina Iwas'tan söz ettim sizlere ve 2012'de yayınladığı Botanka albümünün bir bölümünü dinletebildim. Uzunca bir albüm. Çift CD değil ama e, bir CD'nin kapasitesini zorlu yani dolduracak kadar 70 dakikanın üstünde uzunca bir albüm. Bir bölüm dinletebildim şarkıların. Hepsi birbirinden tatlı, yumuşacık şarkılardı. Canlı bir şarkıyla bitiriyoruz. Чорна я січорана, чорнява, як Чом сей полюбила, чом сей полюбила чорнявого Іванка. Іванко та Іванко, високий та високий та стрункий, А роса те морозе, люблю я Это solo два дубочки, оба зелененькие. На мештак и Ой, выйду я на гору, та й І я звідси не поїду, я звідси не поїду, кохання не залишу. Ой, рушив Маруся заплакала. İvan Kovi призналась, Иван Кovi призналась, что Evet, Botanka albümünü bu şekilde e, sunmuş oldum sizlere. Bugün e, tekrar ediyorum. E, Ukraynalı şarkıcı Alina İvaz'dan söz ettim sizlere. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım 15 dakika için. 0212 343 40 40 0212 343 40 40 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşmanız mümkün. Bunun dışında e, sistemden amerketenjoglu.com'dan yani. E, Facebooklardan ve tabii ki aynı zamanda tunanınberiyani.blogspot.com'dan bana ulaşmanız mümkün. Ve tabii bu bloktan hem bu programı hem bundan öncekileri dinlemeniz mümkün. Katkıları için sevgili dostum Serhan Asker ve Mert Öztekin'e teşekkürlerimi gönderiyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selahattin'e de teşekkürlerimi yolluyorum mikserin başından. <gülüyor> Samăi șoară mărgeîn sen n spun naico când să vii Samăi șoară mărgeîn să